Evet. Hani bir Allah dostunun müşridin görevi orada ya, kimilerini böyle irşat makamında efendim Rabbim karşısına çıkarır yani. Büyük bir ikramdır, ötüptür. Yani nasipli insanlar ancak böyle güzel müşridlerle karşılaşır. Nasipli olmak lazım. Meşhur Beh Sultanı kimdi? İbrahim, Eten. İbrahim Eten. Efendim, İbrahim Eten Sultan, padişah. Çok fazla kötülükleri yokmuş ama böyle avu severmiş mesela, avucular çıkarmış. Efendim, biraz işlet edermiş, böyle gününü eğlenceli geçirmiş. Akşam yatağını yatarken de, Allah'ım ben, ben yaptım, sen yapma. Ben affet, mağfiret et, veren dua, niyazla yatağını yatarmış. Demek ki bunun kalbi durumunu keşfeden ve takip eden bir Allah dostu var. Bir gün yine böyle yaparken, efendim, o buna bir ders vermek istemiş. Tam yatacağı sırada, bunun yaptığı şeyin damı üstünde, başlamış yürütü çıkarmaya. Bu da rahatsız olmuş tabi. Kim var orada? O da ben demiş. Ne yapıyorsun orada be ahmak? E develerimi kaybettim. Develerimi arıyorum. O iyice küpürmüş artık. Hey ahmak demiş. Develerin ne işi var orada? Vallahi bilmem sen mi ahmak ben mi? Ha senin sıcak düşekte Rabbini arama. Ha benim burada de develer arama bir fark yok. O zaman aklı başına gelmiş demiş ki yanlış Ve ya Ondan sonra birçok böyle hadiseler arkaya arka gelince de o adından bahsedilen İbrahim Ethem olmuş işte. Birçok padişah gibi, adı sanır, unutulan, hatırlanmayan bir insan var. Tarihin paslı, küflü sayfalarında kaybolabilecekti değil mi? Ama artık İbrahim Ethem öyle değil. Niye? İbrahim Gönüllerin gönüllülerin sultanı oldu. Gönüllere saltanat kurdu. Öbür saltanatı terk edince ayrı bir saltanatla ebedi yaşamış oldu yani. Hala İbrahim Ethem'den bahsediliyor. O da ayrı bir konu.